Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ala ahli ve sahbihi ecmain Kıymetli arkadaşlar Elmalı Hamdi Yazır merhumun e, kitabının önüne dizimizi çöktük e, Allah'ın kelamını anlamaya çalışıyoruz O'nun anlattığı kadarıyla ve bizim anlayabildiğimiz kadarıyla Kıymetli şunu da bir ifade edeyim bu vesileyle. Sakın ha sadece burada anlatılanlarla yetinmeyin. Çok kıymetli müfessirlerimiz var, çok kıymetli tefsir hocalarımız var. Çok kıymetli başka e, mecralarda dersler veren arkadaşlarımız var. E, bu ayetler hakkında yazılmış e, tefsir kitapları var. Onlardan da istifade etmeye çalışın. Hatta sadece tefsirlerden değil, bütün kitaplar aslında Kur'an-ı Kerim'i anlamak için okunur bir zamanlar bir yayın evinin sloganıydı çok da isabetliydi insan ilişkilerinden bahseden bir ayete geldiğinizde onunla ilgili, tarihten bahseden bir ayete geldiğinizde onunla ilgili yani tabi diyeceksiniz ki buna ömür mü yeter ama bilin yani kat kat kat kat bunun açılabileceğini bilin sadece bir mecrayla yetinmeyin her zaman söylüyorum eee İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Peki, bugün biz dokuzuncu dersimizdeyiz. Nur suresinin başından bugüne sekiz ders yapmışız. Dokuzuncu dersteyiz ve yirmi altıncı kerime kerimedeyiz. Ama önce bir kardeşimizin böyle rahatsız etmeyen bir ısrarla, çok affedersiniz, böyle kazalarda olabiliyor, çok zarif bir ısrarla, Öğrenmek istediği, takip ettiği bir sorusu var. E, İf Kadisesi ile ilgili. E, önce onu biraz açıklayayım. Ondan sonra elimden geldiğince açıklayıp cevap verip ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. E, kardeşimiz şöyle buyuruyor e, sorusunda. Diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin kendisini ne ihanet ettiği e, ile ilgili bir iftira kampanyası başlayınca hani tabii ilk başta böyle bir şey yoktur işte buna inanmayın ben ailemden eminim dedi biliyorsunuz insanları topladı ve bu şekilde e, konuştu onlarla yani böyle e, hitap etti kalabalığa. Fakat önünü alamadı, çok ilerledi konuşmalar. Ve bunun üzerine ne yaptığını biliyorsunuz çok haftalarca burada konuştuk. İşte etrafından sor sormaya başladı. Hz. Ayşe'yi yakından tanıyanlara, diğer eşlerine, evlerine girip çıkan insanlara, hane halkına, yakın aile dostlarına yani böyle bir şey olabilir mi? Yani hiç kimse şahitlik etmiyor da hani siz böyle bir şeyi sezdiniz mi? Yani böyle bir ihtimal var mı diye soruşturmaya başladı. Hazreti Ayşe'ye sormadı çünkü yani sebebini bilmiyorum. Bir, o sırada çok hani açık bir sebep var. Hazreti Ayşe rahatsızdı bütün bu olaylar sırasında, üşütmüştü sanırım. Ve yatıyordu, yataktaydı yani. Bir hastayı bir de bunlarla sıkıştırmak istememiş olabilir. Yani üzmek istememiş olabilir. Bir de aslı astarı olmayan bir şeyden dolayı hani... Ee, doğru kelimeyi, doğru cümleyi, ifadeyi bulmak lazım ama yüz göz olmak, hani böyle e, ilişkinin yıpranmasını istememiş olabilir. Fakat sonunda, bir ayın sonunda gelip biliyorsunuz babasının evinde Hazreti Ayşe'ye, ya Ayşe, e, söylenenleri biliyorsun. E, eğer bir günah işlediysen Allah'a tevbe et dedi. Ve Hazreti Ayşe de biliyorsunuz işte Allah'a sığındı öyle bir şeyden hatta annesinden babasından yardım istedi. Onu desteklemeleri için onlar da o yardımı yapamadılar o sırada. Ve ayetler hemen o anda nazil oldu. Şimdi arkadaşımız diyor ki bizim hakkımızda böyle bir iftira Allah korusun Allah korusun. Hayali bile kötü arkadaşlar. Bazı şeyleri hayal bile etmeyin yani. Birisi hakkında deyin bizim hakkımızda demeyin. Bir kadın, onu, yani dünyadaki herhangi bir kadını bile düşünemiyorum, düşünmek istemiyorum. Ama bir kadının başına böyle bir şey geldiğinde, aslında burada kadın ya da erkek değil mesele, mesele zina isnadı meselesi. Eşlerden birinin ve hani bilhassa da bu örnekte kadın olduğu için kadının aldattığını na dair bir şaiya dolaştığında yani Efendimiz de soruşturduğuna göre diyor tamamen de hani inkar ediyor değil hani hayır canım öyle bir şey olamaz kim böyle konuşuyor asla böyle bir şey olamaz demiyor Efendimiz yani üstünü örtmüyor ee, konuş soruşturuyor ama hani yakın çevresindekilerden ailesinin evin içine girip çıkanlardan Hazreti Ayşe'yi tanıyanlardan öncesinden beri Şimdi arkadaşımız diyor ki acaba bugün böyle bir şey olsa herhangi bir kadına onun hakkında bir ayet inmeyeceğine göre bu yani bu olayı hani o kadınla peygamber efendimiz bağırıp çağırmadı Hazreti Ayşe'ye işte kötü sözler söylemedi öfkesine yenilmedi yani çok zor bir erkek için böyle bir şey kendine tamamen hakim oldu ve e, ama Hazreti Ayşe'de bir hani bir yanlışın varsa tevbe edelim Allah her tevbeyi kabul eder dedi. Şimdi diyor biz bugün böyle bir durumu da örtbas edecek miyiz diyor. Arkadaşımız kısaca. Ee, arkadaşlar e, şahit yoksa kadının kocası da şahit değilse yani biliyorsunuz iki tane seçenek var hatta üç seçenek var zina ile ilgili bir 4 erkek şahitlik eder bir insanın zina ettiğine dair. 2- O kişi kendisi itiraf eder zina ettiğini. 3- Kocası suçüstü yakalamış olur ve karşılıklı lanetleşirler. Bunun dışında arkadaşlar ee, zina suçlaması yaptığınızda iftira cezasına uğrarsınız. Yani bu üçünün dışında ee, başka bir yol yok. Eğer zina... E, yaptığını söylüyorsanız birinin ve dört erkek şahitte bulamıyorsanız ki bulamadığınız durumlarda zaten bu ihtimaller söz konusu efendim e, iftira cezasına uğrarsınız İşte bu olayda Hasan bin Sabit gibi, Mıstah gibi Hanne binti Cahş gibi peki kocası ne yapacak yani veya karısı ne yapacak böyle bir hani zina etmiş e, zina ettiğini düşündüğü bir eşi varsa birisinin arkadaşlar bu dünyada bu olay çok çok oluyor. Yani e, bunu biraz toplumu yakından tanıyanlar ve sadece şehirleştikten sonra falan değil yani dünya tarihi boyunca e, en ücra memleketlerde bile e, farklı yollarla yani iftiralar atılıyor veya aldatmalar olabiliyor ispat edemiyorsunuz veya işte e, bir takım e, karineler kesinlikle hani aldatıldığınızı gösteriyor ama e, ortada bir kanıt yok. E, böyle durumlarda arkadaşlar herkes kendi şartlarına göre karar verecek. Yani din şunu yapacaksınız demiyor size. Bu evlilik bir daha asla süremez aranıza kuşku girdi demiyor. Ya da mutlaka ayrılacaksınız ya da işte hayır örtbas edeceksiniz madem şahidiniz yok örtbas edeceksiniz demiyor. din ee, Arkadaşlar bir evlilik birliğinin devam etmesi tamamen iki tarafın e, ortak bir kararıdır. Ve e, sürdürülemez hale, bir evliliği devam edemez hale getirecek pek çok faktör var. Sadece aldatma değil arkadaşlar. Pek çok faktör var. E, şimdi burada konumuz talak olmadığı için oralara girmeyelim. Ve bu e, sebeplerin de e, toplum tarafından illa bilinmesi, ilan edilmesi, konuşulması, işte toplumun onayına sunulması falan da gerekmiyor. Çünkü tamam çok mahrem bir alan. İki kişi arasındaki bir alan. İslam'a göre olanı söylüyorum. Yani İslam hukukuna göre olanı söylüyorum. E, boşanmak son derece kolaydır. E, ama büyük bir vebaldir. Yani büyük bir e, sorumluluktur. Vebal sorumluluk demek. Yani e, o sorumluluğu üstleniyorsunuz. Çünkü e, kimseye hesap vermek zorunda olmadığınız için. Dinimize göre. Dinimize göre. Bakın altını çiziyorum. Kimseye hesap vermek zorunda olmadığınız için boşarken veya boşanırken onun sorumluluğunu tek başınıza üstleniyorsunuz. Hakemler hadisesi var. Önce boşanmadan önce hakemlere başvurmanız e, tavsiye ediliyor. Ama başvurmadan da boşanırsanız o da geçerli arkadaşlar. E, boşanmayıp yani ben e, ölçüyorum, biçiyorum. Mesela bana bazen e, çok mahrem sıkıntılarını anlatan insanlara. Ee, hani boşan ya da boşanma hiç kimseye ben diyemem belki bir iki kişiye demişimdir hayatım boyunca çok hani e, detaylı bildiğim örneklerde çok vahim konularda bunun dışında hiç herkes kendisi bilir çünkü mesela bana göre asla sürdürülemez olan bir hayat başkasına göre çok güzel e, tolere edilebiliyor güzel olmasa da tolere edilebiliyor yani ee, bana göre e, benim anlayışıma göre mesela bu evlilik bitmiş ve hani bitirilse daha mantıklı ama bana anlatan hanıma göre ben asla boşanmış olarak yaşayamam diyor ve en olumsuz şartlara göğüs germeye razı yani çünkü boşanmayı kaldırabilirim kaldıramam diyor. Şey değil yani geleneksel toplumdaki boşanmanın kötülüğünden dolayı demiyor. Herkes psikolojik olarak arkadaşlar, sosyolojik olarak, ekonomik olarak eği eğitim açısından yeterlilik açısından herkes aynı değil Dolayısıyla işte kocası aldatmış kadını ya da Allah korusun kadın aldatmış kocasını ikisinde de Allah korusun yani bir ayrım yaptığımı düşünmeyin e ama hani beterin beteri var her zaman her hikayeden daha beteri var yani e aldatmış ama hala bak beraber yaşıyorlar Ne midesiz insanlar falan asla demeyin arkadaşlar Herkesin şartları bir değil. Herkesin karakteri bir değil. Allah Teala buraya karışmıyor. Yani siz affedip üstünü örtüp yeni bir sayfada açabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Ayrılmanız için illa zina iftiras yani zina meselesinin gündeme gelip konuşulmasına gerek yok çünkü siz geçimsizlik sebebiyle de ayrılabilirsiniz. Aranızdaki Yakınlık bittiği için de ayrılabilirsiniz. Yani birçok birçok sebep var ve aslında isterseniz çok fazla e, büyük vahim şeyler olması da gerekmiyor yani. Ayrılık da e, hayatın bir parçası dinimizde. Ve Efendimizin o küçük toplumunda yani Medine toplumunda bile kaç tane ayrılıktan bahsediyor kaynaklarımız arkadaşlar. Kitaplara giren ayrılıklar bunlar. Yani bundan 1500 sene önce küçücük bugünkü bir köy kadar olan bir yerden bahsediyoruz. Ee, ama son derece doğal karşılanıyor. Bu e, yani bedevilerin hani çok olumsuz tarafları var o cahiliye kültürünün ama bu ayrılmanın, evlenmenin işte şehit e, kocası ölüyor, başkasıyla evleniyor. işte kocasının ayrılıyor, kocasının arkadaşı ile evleniyor. Son derece doğal karşılanıyor toplumda bunlar. Çok naturel e, bir hadise. Bizim yani şehirleştikçe, işte böyle ilişkiler kompleks hale geldikçe ve e, inceldikçe davranışlar, e, evlenmek de zorlaşıyor. Bakın mesela gelen sorular var. E, i̇nsanlar evlenmiyor arkadaşlar. Niye? Nikahlarını kıymışlar, her şeyleri hazır, dini, dini nikah, resmi nikah, düğün yapamıyorlarmış pandemiden dolayı. Yani kınayarak söylemiyorum, üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Pandeminin biteceği yok. Ben size söyleyeyim. Hayatınızın kaç yılını sırf düğün için yani. İşte bu bizim hayatımız. Bakın bizim şehirleşmiş ve aşırı şehirleşmese bile yani gelenekler gelenekler artmış, işte detaylanmış hayat ve bütün o detayların yürümesini bekleyenler yani için söylüyorum. Elhasıl inşallah arkadaşımızın sorusuna cevap olmuştur. Ee, bazen affeder, bazı insanlar affederler, önlerine bakarlar, şartları çünkü onu gerektiriyordur. Bazı insanlar böyle bir şeyi asla kaldıramazlar, ayrılırlar. Hiçbirine de Cenab-ı Hak neden günah, neden ayrıldın ya da neden sen böyle bir şeyi örtbas ettin demez arkadaşlar. Bazen erkekler örtbas ederler, erkeklerin de örtbas ettiği e, iftiralar veya işte ihanetler var etrafımızda da oluyor yani çaresizdir adam işte çocuklarını düşünüyordur başka sebepler düşünüyordur e, bilemiyoruz veya işin içinde başka şeyler vardır bizim bilemediğimiz şeyler vardır onun için bazen de örtbas edilir benim tavsiyem e, bu konularda arkadaşlar arkadaşlar <gülüyor> Sadece böyle bir meseleden dolayı değil, bizim toplumumuz biraz böyle gürültülü bir toplum maalesef. Herhangi bir küçücük de olsa bir sorun çıktığında gerçekten hani yedi düvel duyuyor bu sorunu. Benim size tavsiyem, eğer e, aslında eğer değil, ayrılacaksanız da, sürdürecekseniz de gürültü patırtı çıkarmadan, çok e, dedikodu malzemesi üretmeden, e, iki tarafın da haysiyetini, e, toplumdaki itibarını zedelemeden yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar herkese anlatmanız her önüne gelene anlatmanız e, yaşadığınız sorunu sadece yani büyük ölçüde sadece demeyeyim de büyük ölçüde sizin itibarınızı zedeler başka bir şeye hizmet etmez ve çocuklarınızın babasıdır annesidir e, bu konuştuğunuz kişi o çocuklar o insanın Evladı olarak anılacaklar hayatları boyunca. Onun için benim tercihim yani her zaman birinci sırada böyle çok hani yenilir yutulur olmayan bir şey değilse birbirimizin hatalarını hoş görmektir. İki taraf için de söylüyorum ama dediğim gibi hoş görmeyene de saygıyla bakıyorum. Çünkü herkes her şeyi hoş göremez arkadaşlar. Benim de hoş göremeyeceğim şeyler var. Benim hoş göremeyeceğim bir şeyi nasıl böyle bir şeye tahammül edilebilir dediğim bir şeyi başka birisi hoş görebilir. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi geldik 26. ayet-i kerimeye. Biraz bu soruyla da hani çok doğrudan olmasa da ilişkili. Ee, inşallah güzel bir şekilde e, anlayalım, niyet edelim anlamaya. Ee, şöyle başlıyor ayet gerime: kerime el-habisatü lil-habisine vel-habisune lil-habisat bu ayet de çok böyle zihinleri e, karıştıran, insanların çok soru sorduğu ayetlerden birisidir. Diyor ki, habisat Habisler için, habisler de habisat için. Maşallah yani Allah rahmet eylesin ne güzel tercüme etmiş değil mi? <gülüyor> Aynı kelimeleri kullanarak. Habis arkadaşlar e, murdar, pis demek. El habisatü lil habisin, murdar kadınlar, pis kadınlar, pis erkekler içindir. Ve pis erkekler de pis kadınlar içindir. Şimdi bunlar yani e, temiz bir kadın, günahkar böyle bu zinayla, iftirayla lekelenmiş bir insanla evlenemez mi? Hani o anlam mı çıkıyor buradan? Şimdi tefsire bakacağız. Ve وَتَّيِّبَاتُ لِتَّيِّب۪ينَ Tayyibat, tayyibler için. Yani e, temiz, hoş, böyle temiz insanlar, temiz kadınlar, temiz erkekler için ve temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Ula ike ne mimma ya ulun bunlar onların dediklerinden uzaktırlar. Şimdi onlar kim? Ne demişler? Onları hep göreceğiz. Efendim ayet kerime bitiyor. Lehum ma'firatun veriz bun kerim onlara kendilerine bir ma'firet ve bir rızk-ı kerim var. Tefsire geçiyoruz. Habiseler, habisler için. Habisat. Aynen elmanın ifadelerini okuyorum arkadaşlar. Bazı kelimeler biraz argo gibi gelebilir kulağınıza. Benim de ağzımdan çıkması çok zor oluyor bu kelimelerin hiç günlük hayatta kullanmayınca. Ama e, öyle yazmış. Diyor ki habisat murdar kötü karılara, murdar kırdılara murdar fiillere ve alelumun murdar şeylere hakikat olarak ıtlak olunabilir. Yani habis ifadesi murdar... Habisat daha doğrusu müennesi. Murdar kadınlar, murdar lakırdılar, pis sözler. Pis söz ne demek arkadaşlar? Bir hani sürekli cinsellik içeren e, argo konuşmalar, şakalar, fıkralar bunlar yani. E, ondan sonra iftiralar, arkadaşlar, alaylar bunların hepsi pis sözlerdir. Murdar fiillere, murdar davranışlara. Hepsine söylenebilir habisat, alelumum, murdar şeylerin hepsine söylenebilir. Lakin habisin yani sırf habisat gelseydi bunu alelumum genel bir pislik için söyleyebilirdik. Fakat habisin cemi müzekker olduğundan yalnız erkeklerde hakikattır. O zaman ne anlaşılıyor buradan? Demek ki habisat da kadınları kastediyor. Mahaza bununla beraber habis kişiler manasına olarak vükür, erkeklerle beraber inase, kadınlara da taliben şamil olabilir habisun ifadesi. E, çünkü Cemih Müzekker Silgası e, içerisinde müennes olsa bile toplumun tamamı için kullanılır. Affedersiniz. Bunların zıttı olan tayyibat ile tayyibinde de fark böyledir. Ayetteki tekabülden yani karşılaştırmadan ilk nazarda zahir olan dişi ile erkek tekabülüdür. Yani burada pis, e, dişi çoğul pisler, erkek çoğul pisler, dişi çoğul temizler, erkek çoğul temizler kim bunlar yani? Sözler mi, davranışlar mı, insanlar mı? Buradan anlaşılan diyor e, dişi ile Erkeğin kastedilmiş olmasıdır. Bununla beraber ikinci mana da ba'id değil menkuldür. Binaneli mana şu olur. Murdar yani o e, gramatik bir tahlil yaptı. Daha doğrusu kelime yapısından kaynaklanan bir tahlil yaptı. Şimdi sonucu kanaatini söylüyor. Mana şu olur. Murdar yani eteği kirli, hıyanetkar karılar. Arkadaşlar illa zina gerekmez burada. Ama hani bunu açarak e, haddimi aşmak istemiyorum. Ne denir buna? Gözü dışarıda denir. Murdar erkeklerindir. Murdarların küfüdür. Yani böyle zina geçmişi olan böyle her, her ortamın insanı, her yere girip girip çıkan olur olmaz yerlere, her yerlerde görülebilen, her türlü davranışı, ahlaki anlamda düşük davranışları kendisinden bekleyebileceğimiz insanlar. Bu, bu tip kadınlar bu tip erkeklerle denktir. Binaenaleyh murdar karının kocası da murdar olur. Olmasa murdar karıyı tutmaz. Şimdi az önceki soruya da bakın ne oluyor dolaylı cevaplar oluyor bunlar. Yani e, hani bazen de insanlar kendi yaptıklarını düşünerek karşısındakini affedebilir. Bilmiyoruz arkadaşlar. O kadar çok senaryo var ki evlilik söz konusu olduğunda her evlilik sayısınca senaryo var arkadaşlar. Kimin ne yaşadığını, o dört duvarın içinde neler olduğunu bizim dışarıdan bilmemiz imkansız. Çocukların bile bilmesi imkansız. Kendi ailemizde bile arkadaşlar yukarıya doğru bazen bir şey öğreniyor insan. Allah Allah diyorsunuz şaşıp kalıyorsunuz. Yani nasıl olmuş bu benim niye haberim yok diyorsunuz. Yahut murdar sözler. Şimdi eğer bu insanlar için değil de sözler içinse murdar sözler, murdar fiiller murdar kişilerindir. Yani kişinin kişi karakteri itibariyle düşük olmadıkça... Pis olmadıkça karakteri itibariyle o pis sözleri ağzına alamaz. Çok güzel bir e, yorum bu. Yani o iftiraları, o peygamberin ailesine dil uzatmayı, gözüyle görmediği halde ileri geri şeyler söylemeyi, yani yakıştırmak bile. Bir defa tefsirde söylemişti, hatırlayın. Yani insan ne, bir başkası için neyi aklından geçirebilir? Kendisi için mümkün gördüğünü. İnsan kendisi için mümkün gördüğünü başkası için aklından geçirebilir. Yani alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler ya. Onun için mesela ben bazen söylüyorum da tam açıklayamayınca da yanlış anlaşılabiliyor. Yani iyilik, mesela iyi insan arkadaşlar kötülüğü düşünemediği için çok kere çok saflık yapar yani. O onun zekasının yetersizliğinden değil, o kötülük seçenekleri aklına gelmediği içindir. İnsanları kandırma seçenekleri. Yani bazı ticari alavere dalaverelerden bahsediyorlar. Aman Allah'ım diyorum yani insanın bunu hayal etmesi için ne kadar düşük karakterde bir insan olması lazım. Mesela bazı buluşlardan falan yani bilime de hani e, böyle her zaman saygıyla bakmıyorum o yüzden doğrusunu isterseniz. E, yani mesela işte kimyasal silahlar hep o örneği veririm. Yani kimyasal silahları ben icat etmedim değil mi? Siz de icat etmediniz. Önde gelen büyük bilim insanları icat ettiler. Nasıl bir hayal kurmaları lazım bu insanların bu silahları icat edebilmeleri için? Şöyle bir hayal kurmaları lazım. Ben öyle bir silah bulayım ki binalar yıkılmasın, doğa işte ağaçlar vesaire neyse zarar görmesin, yangınlar çıkmasın. Yani ben o şehre girdiğimde her şey hazır olsun ama bütün canlılar öz çocuklar ihtiyarlar yani temiz bir şekilde hani onlara göre yani bunu hayal etmeniz gerekiyor önce üretebilmeniz için arkadaşlar önce hayal etmeniz gerekiyor ee, iftira da böyle yani önce bir şeyi yani Hazreti Ayşe için düşünebilmeniz gerekiyor önce onu konuşabilmeniz için bu yüzden işte Murdar sözler, murdar fiiller, murdar kişilerindir. Aman ha. Yani arkadaşlar bazı e, dijital kazalara birkaç defa şahit oldum. E, şöyle oluyor. Mesela diyelim ki Zoom ortamında bir ders yapıyorsunuz. E, tabii isterseniz kameranızı ve mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz dinleyenler. Kapatıyorlar. Sadece hocanınki açık. Hoca da böyle bir karambole konuşuyor şu anda benim yaptığım gibi. Ee, sonra birisi kazara mikrofonunu açıyor. Ama farkında değil mikrofonunu açtığının. İşte dijital kazalar bunlar. Evdeki konuşma ortamını duyuyorsunuz derste. O evde nasıl konuşulduğunu duyuyorsunuz. Ee, yani birkaç saniyelik olabiliyor. Birkaç dakika sürmüyor çünkü hemen uyarılıyor. Ama fikir veriyor. O birkaç saniye bile fikir veriyor. İnsanların birbirine nasıl hitap ettiği, orada o anda ne hangi konu konuşulduğu hepsi yansıyor arkadaşlar. Bunların hepsinin kaydedildiğini lütfen hatırlayalım. Bütün sözlerimiz, hitaplarımız. Arkadaşlar biz öyle bir terbiyeden, öyle bir kültürden geliyoruz ki yani bu tasavvuf terbiyesinden uzak kalmamız, uzak yetişmemiş tekke terbiyesinden mahrum kalmamız çok çeşitli sebeplerle bunun tek sebebi e, tarihte yaşadığımız badireler değil bu, o, bu çevrelerin de e, güven sarsıcı davranışları e, pek çok sebep var neyse beni e, haddimi aşmayayım ben Bunlardan uzak yetişmemiz, edepten, nezaketten uzak yetişmemiz, bakın neye sebep oldu? Sadece mikrofon açıksa kibar konuşuruz. Mikrofon kapalıysa istediğimiz gibi konuşuruz. E diyor ki bakın ben çocukluk yıllarımda okuduğum, şimdi hangi kitap olduğunu bile bilmiyorum. Bir tasavvuf büyüyüken, yani edep konusunu anlatırken diyor ki karanlık bir yerde, kimsenin görmediği karanlık bir yerde yıkanırım da Allah'tan utancımdan belimi doğrultamam diyor. Yani her an görüldüğün, her sözün onun huzurunda söyleniyor arkadaşlar. Ağzından çıkan her söz bir huzurda söyleniyor. Onun için işte karakterin murdarsa o sözleri söyleyebiliyorsun. Yoksa ağzından çıkamıyor. Çok zor çıkıyor. Minan ile Kazif İftira yani ifk, bühtan bunların hepsi iftira. Sebbu şetim yani küfretmek ve karalamak, kötü sözler söylemek gibi laflar, zina gibi pis fiiller murdar kişiden, murdarlardan sadır olur. O kişinin e, kalitesini gösterir, konuşmaları. E, ne demişler? Konuş ki seni görebileyim. Hani bir filozofa demişler insanları nasıl tanırsın konuşmalarından demiş. Peki öyle birine rastlarsan ki hiç konuşmuyor. Onu nasıl tanıyacaksın daha o kadar akıllısına rastlamadım demiş. Ve ancak murdarlara nispet olunabilir bu fiiller. Yani el-habithatü lil Böyle yorumluyor ve bilakis el ne lil habislerde, Habisler de habiseler içindir. Yani murdar erkekler murdar karılar içindir. Bakın arada hiçbir fark yok. Yani murdarlıkta murdarlık, pislik, işte ihanet vesaire bunlar sadece kadınlara mahsustur diye düşünmeyin. Kadın ve erkek arasında burada hiçbir fark gözetilmedi. <gülüyor> Zani la yankihu illa zaniatan ev müşrike ve zaniyet la yankihuha illa zanin ev müşrik gibi. Yukarıda geçmişti hatırlarsınız. Ee, zina eden erkek sadece zina eden bir kadınla evlenebilir yahut müşrik bir kadınla. Zina eden bir erkek şey kadın da sadece zina eden yahut müşrik bir erkekle evlenebilir. Ayetini izah etmişti. Şimdi şu anda duymuş olanlar onu baş tarafta bulup bakabilirler. Yahut Murdar kişiler, murdar sözler ve murdar işler içindir. Yani oradaki ayetteki habisatı biraz Arapça bilenler anladılar ama diğerleri için bir kez daha deneyeyim şansımı. Şimdi bir, bir habisat kelimesi var. Bir de habisun kelimesi var. Habisat cemi müennes yani dişil çoğul. Habisun cemi müzekkar yani eril çoğul. Eril çoğul olan kelime Arapçada mutlaka ve mutlaka insanı yansıtır. Ama dişil çoğullar bütün varlıklar içinde söz konusu olabilir. Dolayısıyla diyor burada pis kadınlar, pis erkekler içindir e, diye sınırlamayalım. Çünkü habisat sözlerde olabilir. Yani dişil çoğul, o pislik, pisliğin dişil çoğulu sözlere de gidebilir, davranışlara da gidebilir, kadınlara da gidebilir. Hepsine gidebilir ama habisun pis erkekler sadece erkeklere gider. Şimdi bu durumda murdar kişiler yani el, vel habisune murdar kişiler lil habisat murdar sözler murdar işler içindir. Yani e, nasıl ki birisinden çıkan murdar bir söz onun murdar bir kişi olduğunu gösteriyorsa... Tersi durumda murdar kişiden ister istemez murdar bir söz çıkar. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi. Pislikler pislerin hassası. Pisler de pisliklerin hassı mahallidir. Has mahallidir. Pislikler pislerin hassası. Yani pislik işler, pislik sözler, pislik davranışlar pis insanların özelliğidir, hususiyetidir. Ve pisler de yani pis insanlarda pisliklerin has mahallidir. Bunun pisliği nerede ararsın? Pis insanlarda ararsın. Buradaki pislik ahlaki pislik yalnız arkadaşlar. Yani e, titizlik, fiziksel temizlik anlamını düşünmeyin. Ve tayyibatü littayyibine. Tayyibat da tayyibler için. Hoş, pak kadınlar, pak erkekler içindir. Temiz olanlarındır. Pak olmayanları bulaştırmaz, bulaştıramaz. Evet. Yahut ikinci mana ile iki manaya da geliyor dedi ya. kelimatı tayibe hoş sözler, hoş kelimeler. Ve amali tayibe güzel davranışlar, hoş ve temiz kimselerin şiarı, temizlerin karı, temizlerin halidir. Yani nerede böyle nazik, iyi düşünülmüş, böyle efendim tertemiz, hani fiziksel temizlikten bahsetmiyoruz tekrar. Efendim böyle hani lekesiz böyle davranışlar, sözler, ifadeler görüyorsanız onlar o insanın temizliğini gösterir. Şimdi elimde çok örnek yok biriktirmedim ama bu Instagram'da arkadaşlar hani herkes söz paylaşıyor biliyorsunuz. Aman Allah'ım hani günde belki o kadar çok söz güzel söz duyuyoruz ki hepsini unutuyoruz. Yani bu da işlevsizleştiriyor aslında çokluk. Neyse. Ee, sözler paylaşıyorlar. Şimdi bu sözleri biz alıyoruz, ay nasıl alkışlıyoruz, paylaşıyoruz, işte her türlü yay yayıyoruz yani bu sözleri. Hoşumuza gidiyor. Halbuki sözü yani bir dakika ya bir dakika bir dakika bile çok, yarım dakika düşünsek o sözün e, alt manalarında mesela bencillik olabiliyor mesela menfaat olabiliyor mesela e, merhametsizlik olabiliyor çıkarını e, öncelemek olabiliyor efendim ne bileyim aileyi yok saymak olabiliyor yani e, çok iyi düşünmemiz gerekiyor dolayısıyla o ge e, bir sözle duyuyorsunuz böyle hiçbir kusuru hiçbir lekesi yok yani hani yani e, Bilebildiğimiz öyle diyelim böyle tiril tiril yani tiril tiril tertemiz bir söz yani. İşte onu söyleyenin nasıl bir ruhu olduğunu, nasıl bir kalbi, nasıl bir karakteri olduğunu ortaya koyuyor o söz. Onun için az önce söylediğim konuş ki seni görebileyim boşuna değil yani. <gülüyor> Pak olmayanları, ha şimdi e, ne dedik, temizlerin karı, temizlerin halidir. O temiz sözler, temiz davranışlar. Ve tayyibunelit tayyibat, tayipler de tayyibat içindir. Yani tayyib insanlar, erkekler, tayyib kadınlar içindir. Temiz pak adamlar, temiz pak kadınlar içindir. Pak olmayanları ne alırlar, ne tutarlar, yahut, yahut ne alırlar, ne tutarlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hani bazı insanlar e, ama bunu da o kadar nezaketle yaparlar ki. Tabi bunlar artık hani geçmişte kaldı ama e, anlatayım. E, Allah'tan biri, daha doğrusu Sufilerden biri. Her Sufi Evliya olmak durumunda değil. E, biraz duyulmuş etrafta hanımıyla geçimsiz geçinemiyorlar. Onun da e, ahiretliği olan Sufi, Diyor ki ya ne var sizin derdiniz nedir diyor. Ne, ne sorununuz var sizin diyor. E, bu su birincisi yani geçinemeyen anlatmak istemiyor. Diyor ki ben diyor nikahım altındaki bir kadından başkalarına bahsetmem diyor. Çok severim bu hikayeyi. Bazılarınız 500. kere dinliyor olabilir. Aradan zaman geçiyor. Gel zaman git zaman bu geçinemeyen aile boşanıyorlar. Bu sefer o ahretlik diyor ki artık diyor senin nikahın altında değil. Neydi sizin derdiniz? Ne oldu da boşandınız diyor. Kardeş, kan kardeşi yani. Diyor ki ben bana yabancı olan bir kadından başkasına bahsedemem diyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın. Yani çünkü o insanı siz kötüleyeceksiniz, kötüleyeceksiniz rahatlamak için. Az önce dediğim gibi bir defa çocuklarınızın ya çocuklarınızın annesi ya babası. Yani yarın bir gün çocuklarınızı evlendirmeye kalkarken o insanın oğlu ya da kızı olarak evlenecekler. İkincisi, hiçbir şeyi çözmeyecek etrafa şikayet etmeniz. Hiçbir şeyi çözmeyecek. Sadece sizi rahatlatacak bir parça oda. da. Sırf konuşurken herkes size... Yani bir de onu da istiyor musunuz? İyice bir düşünün. Herkes size acısını mı istiyorsunuz arkadaşlar? Yani acısını mı istiyoruz? Yani bunu ben de yapıyorum bakın. Yani zannetmeyin ki e, bu anlatanların hiçbir kusuru yok. Yani hele hele çok konuşmayı sevenlerin ağızlarında bakla ıslanmaz. E, ama neticesi iyi değil yani. Onun için söylüyorum. Netice, netice itibariyle yine siz zarar görüyorsunuz. Siz zarar görüyorsunuz. E, ayrılırken de böyle nezih bir şekilde renci rencide etmeden çünkü o insan yeni bir yuva kuracak yeni yeni bir yeni bir evlilik yapacak toplumdan dışlanmıyor ki o insan o toplumun içinde yaşamaya devam ediyor yani e, siz e, çocuklarınız varsa mutlaka illaki bir gün karşılaşacaksınız yani karşılaşmanız gerekecek yani yüz yüze bakmanız gerekecek onun için e, olabildiğince şey yapmayın. E, kendinize yani yakışmayacak işte şuradaki park insanlar gibi yani ağzınızdan size yakışmayacak mevkinize yakışmayacak çocuklarınızın annesi o evin hanımı veya işte beyi olma durumuna yakışmayacak şeyler çıkmasın şimdi bir yine bana anlatılmış bir hadise yaşanmış bir hadise bir bey beyefendi Osmanlı beyefendisi eşinden ayrılacak Bak hiç kimse bilmiyor sebebini. Bana anlatan akrabası bilmiyor sebebini. E, ayrılacak arkadaşlar e, evinden kendi kişisel eşyalarını alıp çıkıyor. Niye? Çünkü bir kadını sokağa bırakamam diyor yani. Kad ve bu şey evini, kendi evini eviyle beraber bırakıp çıkıyor. Onun için e, yani konuşulmaz e, kusurlar konuşulmaz etrafta ve e, mağdur edilmez... Yani elinden elden geldiğince mağdur edilmez. ikram edilir, ihsan edilir. Böyle mahkemelere düşüp çekişmeli boşanma davalarındaki rezaletler gibi işte birbirlerine bir sürü iftiralar gibi o durumlara düşülmez. Yani pak insanların, temiz insanların boşanması da işte ne bileyim sürtüşmeleri de onların yaşadıkları kırgınlıklar da nezihdir arkadaşlar. Çünkü ağzından başka türlü bir şey çıkmaz. Evet, hasılı onlara yaraşan, onlardan beklenen bunlardır. Hasılı pek hoş, pak hoşluklar, pak hoş olanların hassası, pak hoş olanlar da pak hoşlukların has sahibi, has mahallidir deminin tersi. Yani güzel davranışlar, temiz davranışlar güzel insanlardan zuhur eder. Ve güzel bir davranış da o güzel insanda bulur yerini, karşılığını. Dolayısıyla işte hani arkadaşımızın sorduğu soruya gelelim. Gerçekten seçkin, temiz, her türlü nezahete, temizliğe değer veren bir insan... Ayrılır böyle bir nasıl diyelim it, ihanet böyle bir aldatma durumunda ama bir söylentiden dolayı demiyorum yani buna şahit olduğunda ama bunu da o kadar nezih bir şekilde yapar ki yani o insan gene hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Ulâike o yüksekler, o yüksek temizler, o tayyibin ve tayyibatın en güzidesi olan Ehli Beyt-i Mustafa müberra'ûne mimma yekûlûn. Onların dediklerinden müberradırlar. Bu konuşulanlardan, toplumda konuşulanlardan uzaktırlar, beridirler. O habislerin o ehl-i ifkin, iftiracıların ağızlarına aldıkları şaibeden çok beri ve münezzehtirler. Lehum mafiratun ve rizqun kerim, onlar için bir mağfiret ve kerim bir rızık vardır. O temizler için indel hisap, bambaşka bir mağfiret, hesap zamanında, hesap vaktinde, yani bir de düşünün, hem temiz, hiç harama gözü bile değmemiş hem de böyle bir iftiranın yükünü hayatı boyunca şöyle veya böyle taşımış yani. Hz. Ayşe hakkında ayet indiği halde hala e, Gulat-ı Şia, Hz. Ayşe için neler neler söylüyorlar. Onun için yani hayat boyu hani iftir çamur atmak gibidir bu. Yapışmasa bile orada bir e, eseri, bir gölgesi kalır. Hayat boyu onun sıkıntısını yaşar. Onun için Allah katında onlar hesap vakti Allah katında bambaşka bir mağfiret ve kerameti na mütenahi bir rızık vardır ki o cennettir. İslam hukuku esasiyesinde iffet ve ırzı namus hukukunun birinci esaslardan olduğu tespit buyurulduktan sonra şimdi baştan beri neler anlattı arkadaşlar? Zina konusunu anlattı. ifk, had iftira meselesini anlattı. Zina edenlerin evlilikleri, iftiracılara verilecek cezalar bunlardan bahsetti. İşte bütün bunları anlattıktan sonra bu temizlikle en ziyade alakadar olan masuniyet-i mesakin, yani meskenlerin e, masum korunu, korunuyor olması, mesken hakkı, meskene tecavüzün engellenmesi, meskenlerin korunma hakkı, hukuk ve ahlak-ı Tesettür-ü nisvan gibi levazımına geçilerek buyuruyor ki, 28'in 27. ayeti kerimeye geldik, 30. ayetten sonra tesettür konusunu anlatacağız. Tesettürü anlat, tesettürü anlat diye efendim bangır bangır bağıranlar, çığır çığır çığır çığıranlar birkaç ayet sonra, birkaç hafta sonra oradayız inşallah. Konumuz oraya geliyor. Yani diyor ki şimdi zinaya işledik, iftirayı işledik ama İslam hukukunun, İslam ahlakının bir vasfı var arkadaşlar. Aslında bu bütün hukukların idealidir. Bunu yapmak ister bütün hukuk sistemleri ama İslam hukukunda bu çok sıkıdır. O da şu arkadaşlar bir şeyi haram kılıp ona götüren yolları helal kılamazsınız. Bu haksızlıktır. Yani siz zinayı haram kılmışsanız, zinaya götüren yolları da kapatmanız gerekir. Ee, anlatabildim mi? Yani mesela iç, e, sarhoş olmayı haram kılmışsanız, insanları sarhoş olmaya teşvik edecek, bunu kolaylaştıracak yolları da kapatmış olmanız gerekir. İşte satılması haram olması lazım, servis edilmesi, üretilmesi, nakledilmesi değil mi? Yani bunlarla ilgili hadis-i şerifler var mesela. İşte faizi siz haram kılmışsanız mesela o yüzden çok etkileyicidir Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresine bir bakın arkadaşlar. Ee, yaklaşık iki sayfa kadar sadakaları anlattıktan sonra sadakalar işte nasıl verilecek, başa kakılmayacak, işte karşılığında bir şey beklenmeyecek, işte yani şöyle olmak ister miydin sadakanı, öyle başa kakarak iptal etmek ister miydin? şu benzetmelerle uzun uzun anlatılır sadaka, ondan sonra faiz konusu anlatılır. Yani zekat farz kılınır, sadaka teşvik edilir, karz-ı hasen teşvik edilir. Karz-ı hasen nedir? Herhangi bir kar gütmeden kar amaçsız borç vermek. Ki sadakadan daha faziletlidir. Bu şekilde borç vermek. Çünkü borç vermekte hem karşındakinin onurunu korumuş oluyorsun, hem de onu çalışmaya teşvik etmiş oluyorsun. O bakımdan çok, yani karz-ı hasen hiçbir kar amacı gütmeden karşılığını alacaksın ama verdiğin kadarını alacaksın bir kar gütmüyorsun işte bu şekilde verilen borca karzahasen deniyor bütün bunlar toplumda yerleştirilir dayanışma ruhu yerleştirilir paylaşma ruhu yerleştirilir israfın önüne geçilme ruhu sermayenin tekelde elde toplanması engellenir yani her türlü önlem alınır ondan sonra faiz haram kılınır Zina haram kılınınca, şimdi tekrar okuyayım bakın daha iyi anlaşılacak. İslam hukuku esasiyesinde iffet ve ırz namus hukukunun birinci esaslardan olduğu tespit buyurulduktan sonra, buraya kadar, bu temizlikle en ziyade alakadar olan, yani bu iffet, ırz namus temizliğiyle en ziyade alakadar olan masuniyet-i mesakin, meskenlerin korunması, hukuk ve ahlak-ı muaşeret, yani insanlar arası ilişkilerin ahlaki esasları ve hukuki esasları, tesettürün isvan ve kadınların örtünmesi gibi levazımına. Bunun yani zina, madem zinayı yasaklıyorsun, madem kadın erkek arasında gayrimeşru ilişkileri yasaklıyorsun, buraya götüren bütün yollara da tedbirlerini almalısın diyor. Yani bir yolun sonunda uçurum varsa o uçuruma çıkan bütün yolların başına trafik işaretlerini koymalısın. 27. ayet mesken masruriyeti ile ilgili. Ya ey amenu, ey iman edenler, la tado kulu gayra gayrı buyutikum. Sizin olmayan kendi odalarınızın gayrı odalara, kendi odalarınızın gayrı odalara girmeyin. Hatta teste misulu. Sahiplerine istinas edip. Ve limu ala ehliha, selam verinceye kadar. İstinas yani kendinizi tanıştırmak demek, ünsiyetten geliyor. Kendinizi tanıştırıp selam vermeden hiçbir kimsenin, odası, kendi odanız dışında başka hiçbir odaya girmeyin. Bakın ev demiyor, oda diyor. Aslında burada ev kelimesi geçiyor ama onu oda olarak tercüme ediyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve yani beyt oda anlamına da geliyor, ev anlamına da geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de gelip annesinin odasına da mı izin alıp gireceğini soran sahabe var. O bu ayeti üzerine sorduğu için buradan oda anlaşıldığını da anlıyoruz. Ve lekum hayrun lekum bu sizin için çok hayırlıdır, daha hayırlıdır. Laallekum <gülüyor> tebekkerun eğer düşünürseniz. Umulur ki düşünürsünüz diyor. Resulullah'a, şimdi e, sebebin üzülünü söylüyor, e, Resulullah'a ensardan bir kadın gelip, Ya Resulallah, ben evimde bir halde bulunurum ki o halde hiç kimsenin beni görmesini istemem. Fakat ehlimden bir adamın üzerime gelip verdiği eksik olmaz demişti. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Şimdi bakın buradan e, satır aralarından iki tane hüküm çıkaracağız lüküm çıkarmak bize düşmemiş de iki tane mesajımız var satır aralarında. 1. Demek ki kadın evin içinde kimsenin kendisine namahrem olan kimse onu görmediğinde istediği şekilde bulunabilir. Yatağa bile başörtülü gireceksiniz diyenlerin bir mesnedi yok arkadaşlar. Yani buradan onu anlıyoruz. Kadın peygamberimiz demiyor mesela melekler var sen nasıl öyle duruyorsun. 7 24 yalnız başına bile olsan Melekler var sen örtünmen gerekir. Örtün kadın başını açtığı zaman melekler oradan kaçar. Hiç böyle bir hadis var mı mesela? Burada böyle diyor mu peygamber efendimiz bu kadına arkadaşlar? Melekler insandan iki yerde uzaklaşırlar. Bir eşler birbiriyle yaklaştığı zaman ikincisi de tuvalet esnasında arkadaşlar. Onun için tuvalet esnasında orada çok uzun kalmak çok tavsiye edilmemiş. Efendim e, Hz. Hatice'nin Peygamber Efendimiz Cebrail'i ilk gördüğünde dehşete kapılıp evine koştuğunda e, işte bazıları diyorlar ki Hz. Hatice ona sordu. Şimdi hala görüyor musun? Evet görüyorum dedi. Sonra Hz. Hatice başını açtı. Şimdi görüyor musun? dedi. Hayır görmüyorum dedi. Böyle anlatıyorlar hadiseyi ve Hz. Hatice'nin başı açıldığı için meleğin gittiğini dolayısıyla kadının başı açık olan yere meleklerin gelmeyeceğini söylüyorlar. Halbuki o sırada hiçbir dini hüküm farz değil arkadaşlar. Daha tesettür emri bile yok o sırada. Orada rivayetin aslı da şudur. Hazreti Hatice pey efendimizin kucağına oturup ona sarıldı ve şimdi hala görüyor musun dedi. Çünkü eşler yakınlaştığı zaman melekler edeben oradan uzaklaşırlar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, i̇kincisi arkadaşlar bu anahtarın kapı üstünde olduğu aile apartmanları var ya. Bunun da İslam'a göre uygun olmadığını görüyoruz. Yani... Ee, her odaya herkesin girebildiği, e, odanızda dahi hani istediğiniz gibi duramayacağınız, üzerinizi değiştirirken dahi yakalanma ihtimalinizin olduğu yaşam tarzının e, İslam'ın edebine, İslam'ın ahlakına uygun olmadığını görüyoruz. Bu satır aralarında o da var. Böyle oluyor diyor. Ben evimde öyle bir durumda oluyorum ki bazen hiç kimsenin beni öyle görmesini istemem. Fakat ehlimden bir adamın, ehlimden dediği yani işte bak aileden bir adamın üzerime gelip giri verdiği de eksik olmaz diyor. Onun üzerine bu ayet kelime nazil Ya ey yuhalledine amenu la tedkhulu buyuten gayra <gülüyor> buyutikum. Kendi buyutunuzun, kendi evlerinizin gayrı evlere, odalarınızın gayrı odalara iki anlamada geliyor. Hatta teste enisu ve mu ala ehliha. Girmeyin odalara ta ki sahiplerine istinas edip selam vermedikçe. Ahar'ın milkine izinsiz girmek gasp kabilinden bir taaddi olacağından, hukuken ve kazaen haram olduğu gibi Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar artık? Ahar'ın bir başkasının mülküne izinsiz girmek, gasp kabilinden bir teaddi, saldırı, saldırı düşmanlık olacağından, hukuk hukuken ve en haram olduğu gibi, kendi milki olan, bak başkasının evine zaten giremezsin, izinsiz, kendi mülkün olan, dinen hakkı duhulu bulunan, yani girme hakkı bulunan, Hane dahilinde dahi olsa, ah ah edep, gel gel edep, gerek kendinden başkasına mahsus olan odalara habersiz ve selamsız girivermek de edeben ve diyaneten mendir, menlidir bu ayet kelime Yani hem edeben yasaklanmıştır hem diyaneten. Yani o adamı benim odama girdi diye mahkemeye veremezsin çünkü kendi evinde, hukuken değil. Ama günaha girmiştir ve edebe mugayir hareket etmiştir. Burada istisnası istizan diye tefsir edenler olduğu gibi istikşafı hal ile istilam yani istizandan evvel halin girmeye müsait olup olmadığını bilmeye çalışmak veya insan bulunup bulunmadığını öğrenmek istemek manalarıyla tefsir eden de olmuştur. Yani hatta teste nisu dedi ya Enes, Enes, ünsiyet, enis buradan geliyor hepsi arkadaşlar. Yani tanışana kadar, an, tanıştırana kadar kendinizi anlamında. Şimdi bu istiğnaz, kendini tanıştırmak nasıl olacak? İstizan diye tefsir etmişler bunu, izin istemek yani. Yani kapıyı tıklatırsın, girebilir miyim dersin, kendini tanıtırsın, müsait misin dersin. İstikşaf-ı hal ile istila yani istizandan evvel, izin istemeden evvel halin girmeye müsait olup olmadığını bilmeye çalışmak. Müsait misiniz? Mesela sesleniyor Müsait misiniz? Veya insan bulunup bulunmadığını öğrenmek istemek manalarıyla tefsir edenler de olmuştur. Zahir olan, zahir olan yani açık ilk lafızdan anlaşılan, burada istiğnaz, ihaş mukabili olmasıdır. İhaş, vahşet yani arkadaşlar. Baskın eder gibi birdenbire vahşicesine gir vermeyip insaniyete layık ve hale muvafık bir ünsiyet ibraz etmek demek olur. Yani istinas arkadaşlar hayvan gibi girmeyin odalara diyor. İnsan gibi girin. Ünsten geliyor insan kelimesi de. İnsan kelimesiyle ilgili iki tane kök var. Biri nisyan yani unutkanlık, biri ünsiyet deniyor. İşte bakın istiğnaz insanla aynı kökten efendim insan gibi, insanca kendinizi tanıtarak, efendim tanışarak, izin isteyerek girin anlamındadır. Ebu Eyyub'dan Mervi'dir ki, Ya Resulallah istiğnaz nedir dedik? İstinas nedir? Yani kendini tanıtmak hani o tanışmak nedir? Buyurdu ki öksürerek tesbih ve tekbir ile ehli beyti haberdar etmektir. Hatta biliyorsunuz burada söyleyecek mi? Farkında değilim galiba söylemeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar seferden dönerken, sefere gidiyorlar tabi şimdiki gibi cep telefonları vesaire yok, haberleşme imkanı yok. Hani bugün mü dönecekler, yarın mı dönecekler belli değil. Seferden dönerken Medine'nin dışına kadar gelmişler, bakın belki de bazen günler bazen aylar süren bir yolculuk olabiliyor bu, kervan vesaire. Medine'nin dışına kadar gelmişler, mola veriyor, haberci gönderiyor şehre, kervanın geldiğini. Bütün evlere haber gitsin, hiç kimse hazırlıksız yakalanmasın diye. Yani evinize baskın, kendi evin bile olsa baskın yapmak da hoş karşılanmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Evine girerken de öksürerek, mesela evinde işinin misafirleri olabilir, kız kardeşi olabilir, yani değil mi? Sana namihrem olan biri olabilir. Tesbih ve tekbir ile yani yüksek sesle, subhanallah, Allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim, yani böyle zikirlerle ehlibeyti Beyti haberdar etmektir. Teslim de esselamu aleyküm demektir. Şu halde istinas, sarahaten açıkça bakıldığında yani İlk bakışta istizan ile munisane ihbar ve ihsastan eam olur. Yani istinas izin almaktan daha genel bir şey. Kimin geldiğini hissettirmek karşı tarafa. Önce biri geliyor yani. Önce bir öksürük, kapıdan gidin bir öksürük. efem ne bileyim veya kapıyı çal mesela şimdi. Anahtarınla böyle sessizce girme. Kapıyı çal bir. Kimse açmazsa anahtarınla açarsın. Yani geldiğini haber veriyorsun. İstizan denilmeyip istinas buyurulması da bundan dolayı olmak gerektir. Yani o izinden de önce kendini bir tanıtıyorsun. Binaenaleyh mülkü olmayan ve hiçbir veç ile hakkı duhulu bulunmayan hanelere girmek için herhalde istizan şarttır. Yani kendi evindeki odalara bile böyle gireceksen düşün yani başkasının evine. Şimdi Anadolu'da arkadaşlar benim çocukluğumda köylerde evlerin kapısı falan yok. Birisi aşağıdan gelir girer. Eğer şeyse hani o terbiyeyi almışsa selam verir, seslenir. Hani gibi hissettirir geldiğini. Değilse bu bakarsın ki şeyde sofa da birisi oturuyor yani. İşte bunu bunu terbiye ediyor Rabbimiz. Ee, yoksa bir taarruz ve tecavüz olur. İzin almadan girersen bir başkasının evine. Efendim ve hane sahibinin ona karşı her türlü müdafaya hakkı bulunur. Hakkı duhulü bulunmakla beraber, yani girme hakkı var, başkasının saikin bulunduğu, affedersiniz, başkasının sakin bulunduğu odaya girmekte ise mutlak istiğnas, şart ve fakat bu istinası istizan suretinde olması sünnet veya edep olmakla beraber farz denilemez. Şimdi ne diyor burada? Senin mülkün, fakat başkası kalıyor o odada. Annenin odası, babanın odası, kardeşinin odası. Oraya girmeden istiğnaz şart. Yani geldiğini bir çaktıracaksın, bir ses yapacaksın, kapıyı mı tıklatırsın? İşte seslenir misin, öksürür müsün? Bu şart. Ama izin şart değil diyor. Bir farz denilemez. Fakat sünnettir. İzin almak da sünnettir. Edebe uygundur, sünnettir ama farz değildir. Fakat istinaz şarttır. Yani e, böyle pat kapı girmeyeceksin. Binaenaleyh bir hakim tarafından bir mücrim veya müttehimin meskenine girmek iktiza ettiği zaman bir hakim bir suçlunun evine veya itham altındaki birinin evine zorla girmesi gerektiği zaman istizam denilmezse de ırza bir tecavüz vaziyetine düşünmemek için istinas edilmelidir. Yani haber verilmelidir geldiği. Nitekim ben de filmlerden biliyorum. Allah gerçeğini göstermesin. İşte polis, ağaç falan diye sesleniliyor kapıdan değil mi arkadaşlar? Ondan sonra kapı zorlanıyor açılmazsa. Yani e, muhakkak. Geldiğini bildireceksin. İzin gerekmez ama öyle bir durumda. Çünkü zaten hani arama iznin var ve bir suçluyu tespit etmek için uğraşıyorsun. Peki arkadaşlar burada kaldık. Vaktimiz doldu. Cenab-ı Hak cümlemizi hayırlarla, güzelliklerle, iyiliklerle karşılaştırsın. Bütün davranışlarımızı da edeple taçlandırsın. Allah'a emanet olun.